Merhaba arkadaşlar. Dilerseniz önce modernin ve modern felsefenin ne anlama geldiğini açıklayarak başlayalım. Modern terimi kısaca orta çağ yaşam tarzından sıyrılarak yepyeni bir yaşam tarzına geçişi anlatır. Bu durum insanın özgür aklının yol göstericiliğini öne çıkarmasıyla gerçekleşmiştir. Rönesans döneminde tanrısal buyruklar yerini insan aklına bırakmıştır. Modern felsefe deyimi ise geniş anlamda Rönesans'tan 20. yüzyılın ortalarına kadarki süreyi Orta Çağ sonlarından günümüze dek uzanan felsefeyi anlatır. Ancak yine de çoğu zaman terim spesifik olarak 17. ve 18. yüzyıl felsefeleri için kullanılır. Modern felsefe her şeyden önce ortaçağ felsefesinden kopuşu anlatır. 14. 15. yüzyıllarda insanların özellikle kiliseden gördükleri baskı şiddetini iyice arttırmıştı. Bu baskılarsa insanlarda yeni arayışlara neden olmuş, insanlar baskıdan kurtulma yolları aramışlardır. İnsan kendi aklına ve duygularına güvenerek doğruyu kendisi aramaya başlamış, ...skolastik düşünceyi sorgulamıştır. Bu süreçte hümanizm düşüncesi doğmuş, yazın, felsefe, sanat alanında hümanizm akımıyla... ...ortaçağ skolastik dönem son bulmuş ve 15. 16. yüzyılları kapsayan Rönesans dönemi başlamıştır. Rönesans, yeniden doğuş demektir. Peki yeniden doğan ya da doğması istenen nedir? Daha önce bir kez doğduğuna inanılan özgür düşünce ve bunun ürünlerinin yeniden doğması istenmektedir. Bu özgür düşünceyi eski Grek ve Roma kültürü temsil eder. Yani yeniden doğması istenen eski Grek ve Roma kültürüdür. Rönesans tam bir keşif ve özgürleşme dönemidir. Amerika kıtasının keşfi, matbaanın, pusulanın icadı, kan dolaşımının bulunması, Michelangelo, Da Vinci, Dante gibi sanatçılar, Kopernikus, Kepler, Galileo gibi bilim insanları bu dönemin belirleyicilerinden olmuştur. Peki bu dönem içerisinde adını aldığımız düşünce akımı, hümanizmin anlamı nedir? Hümanizm, insan aklını, etik ve adalet kavramlarını temel alan, teorik ve pratik alanda insansal değer ve bilgilere odaklanan, tüm insanların değerli ve onurlu olduklarını öngören ahlak felsefelerinin genel bir kategorisini anlatan bir terimdir. Rönesans da hümanizm, kültür ve eğitim alanında akademisyenler, yazarlar ve kamusal liderler tarafından gerçekleştirilen her türlü yenileşme, reform etkinliklerini anlatan bir terimdi. Rönesans gibi hümanizm düşüncesinin vatanı da İtalya'dır. Dante, Petrarka ve Boccaccio ilk İtalyan hümanistlerdir. Büyük bir şair olan Dante, eserlerini latince değil ana dili olan İtalyanca yazmıştır. Kutsal komedi en meşhur eseridir. Petrarka, hümanizmin babası olarak anılan büyük bir şairdir. Yine bir şair olan Boccaccio ise Homeros, Örpides ve Aristoteles'ten çeviriler yapmıştır. Grekçeye büyük bir ilgi beslemiştir. Boccaccio'nun dinlerin göreli bir doğruluklarının bulunduğunu öne sürmesi Rönesans dönemine özgü yeni bir anlayıştır. İleri ve geç dönem humanistlerinden olan ve yazdığı tezler Hristiyanlığa aykırı bulunduğu için Papalık tarafından yasaklanan Mirandola, yeni Platonculuğu, Aristotelesçiliği, Hermetizm'i ve Kabala öğretisini sentezlemiştir. Bir diğer geç dönem hümanisti Erasmus, namı diğer hümanistlerin prensidir. Hristiyanlı hümanizmle uzlaştırmaya çalışmıştır. Deliliğe Övgü isimli eserinde Katolik Kilisesi'nin uygulamalarını eleştirmiş fakat dinin özüne yönelik kesin bir kuşkuculuk duymamıştır. Hristiyancı hümanizmin temsilcisi olarak görülen Luther ise Hristiyanlığın reformdan geçirilmesini şiddetle savunmuştur. Tanrı ile kul arasında aracılık yapan din adamları sınıfını ve kiliseyi gereksiz bulur. Önemli olan Tanrı'ya yönelmek ve iman etmektir. Kilisenin dini törenlerinin değeri olmadığını söyler. Bir diğer hümanist Montaigne ise kuşkucu hümanizmin temsilcisidir. Ne biliyorum? sorusun sorarak, dünyayı kendi yargılama gücü aracılığıyla sorgulamaya çalışır. Örnek bir yaşam için, insanın tüm niyetlerini kullanabileceği sürekli bir araştırma ruhu içinde bulunması gerektiğini düşünmüştür. <Gülüyor> Rönesans döneminde toplum düşüncesi nasıldı? Ortaçağın bireysel özgürlükleri kısıtlayan teolojik yapısı insanları nefes alamaz duruma getirmişti. Dünyevi zenginliklerin bir avuç feodal aristokratın elinde toplanmış olması, birçok insanın aristokrat topraklarına bağımlı yarı köle biçiminde yaşamaları ve emeklerinin karşılığını alamamaları, insanların hak arayışları, bireysel özgürlük, toplumsal adalet ve eşitlik isteklerini gün yüzüne çıkarmış ve nasıl bir toplum düzeni içerisinde yaşamaları gerektiği konusunda yoğun bir şekilde düşünmeye etmişti. Bu ideal toplum düzeni Arayışı, ütopik toplum düzenlerini ortaya çıkarmıştır. Ütopya, olmayan yer anlamına gelmektedir. Ütopya isimli eserin sahibi Thomas More'un eserinde ...sosyalizm benzeri bir düzen önerilir. Özel mülkiyetin yasak olduğu, her şeyin kamuya ait olduğu ve kamu adına devlet tarafından denetlendiği... ...tüm dinlere ve dinsizliğe hoşgörülü, sınıfsız, eşit bir düzen önerir. Güneş Ülkesi isimli Ütopya'nın yazarı olan Campanella da kilise öğretilerine karşı gelmiştir. Güneş Ülkesi de eşit. Adil, doğayla uyum içerisinde, akıl dışılıklardan ve baskıdan arınmış bir toplum düzeni hayal eder. Özel mülkiyet, evlilik, aile gibi kavramlar toplum içerisinde yer almamaktadır. Yeni Atlantis'in yazarı Francis Bacon ise bilim temelli bir ütopya yaratır. Eseri tüm bireylere aydınlanmış bir bilim toplumudur. <Gülüyor> İdeal toplum hayali kuran filozoflardan sonra şimdi de siyasal düşünceler üreten filozoflara bakalım. Machiavelli, Bodin, Grotius ve Altusius'un siyaset felsefesi düşünceleri Rönesans dönemini etkileyen düşüncelerdir. Machiavelli modern siyaset biliminin kurucularındandır. Önemli eseri Prens, yöneticinin egemenlik alanındaki kontrolü sağlayabilmek için uygulaması gereken gizli önlemleri ve taktikleri ortaya koyar. Machiavelli devletin çıkarları için her türlü eylemin yapılması gerektiği görüşündedir. Önemli olan amaçtır ve amaca götüren her yol mübahtır. Jamboden ise savunuculuğunu yaptığı mutlak monarşi rejimini layık ve hukuksal bir temelden hareketle oluşturduğu egemenlik kavramı üzerine oturtmuştur. Ona göre devletin kaynağı tanrı değil, ailedir. Ailede baba neyse devlette kral odur. En iyi rejim mutlak monarjidir. Hugo Gratius Uluslararası hukuku, doğal yasa kavramı temelinde kuran öncü düşünürlerdendir. Doğal yasalar, insanın ussal doğasından gelen doğal haklardır. Tarihsel süreç içerisinde değişikliğe uğramaz. Her türlü konulmuş yasadan önce gelir. Son olarak, Johannes Altusius ise mutlak monarşiye karşı demokrasiyi savunur. İnsanların bağımsızlığı yöneticilere devredilemez çünkü egemenlik halka aittir hu this <laughs> 15. yüzyılda Hümanizm hareketiyle birlikte Yunan ve Latin düşüncesine ait eserlerin çevirileri de yoğunlaşmıştır. Bu eserlerin en dikkat çekeni Platon'un eseridir. Platon'un düşünceleri Aristoteles'in düşüncelerine karşı savunulmuş ve yeni Platoncu bir çizgiye geçilmiştir. Bilim adına ilerici görüşler ortaya atılmış ve Kepler ve Kopernikus gibi çağ açıcı düşünceler üreten düşünürlerin yola açılmıştır. Platoncu ve yeni Platoncu düşünceyle birlikte Aristotelesci düşünce de Rönesans felsefesinin önemli bir yönelimi olmuştur. Eserlerin orijinali çevrildikçe, skolastik dünyanın Aristoteles yorumuyla gerçek Aristoteles arasında ciddi farklar olduğu görülmüş, laik ve özgür temeli olan Aristoteles okulu meydana gelmiştir. Rönesans'ta öne çıkan felsefi akımlardan biri de stoacılıktır. Genelde etik bir dünya görüşü olan bu akıma göre doğaya uygun yaşamak önemlidir ve akılla doğa özdeştir. Stoacılıkla birlikte epikrosçuluk, kuşkuculuk ve atomculuk etkin düşünce akımları olmuştur. Felsefi akımlardan kısaca bahsettikten sonra şimdi de dönemin başlıca bilim adamlarına bakalım. Paracelsus, doğa felsefesi alanında yeni Platoncu temelden yola çıkan bir düşünürdür. Ona göre doğa canlıdır ve tanrısal güçlerle, ruhlarla doludur. Telesseus'a göre salt-usal işlemlerle bir doğruya ulaşmak pek olanaklı değildir. Aksine duyulara başvurmak zorunludur. Bruno, Kopernikus'un güneş merkezci astronomi görüşünü benimsemiştir. Dünya, güneşin çevresinde ve ayrıca kendi ekseni etrafında dönmektedir. Rönesans döneminde bilim düşüncesinde gerçek anlamdaki gelişimin öncüsü ise Kopernikus'tur. Hristiyanlığın yer merkezci evren anlayışına e, güneş merkezci bir evren anlayışı getirmiştir. Bu yeni yaklaşıma göre evrenin merkezinde dünya değil, Güneş yer almaktadır. Dünya hem kendi ekseni hem de Güneş'in ekseninde dönmektedir. Kilise bu kuramı yasaklasa da Kopernikus gökbiliminde bir devrim gerçekleştirmiş ve modern doğa biliminin kurucuları arasında yer almıştır. Kepler, Kopernikus'un açtığı yoldan ilerleyerek gezegen yörüngelerinin biçimi ve hızlarına ilişkin yasalar keşfetmiştir. Gezegen yörüngelerinin daire biçiminde değil, ...elips biçiminde olduğunu keşfetmiştir. Galileo Galilei, çağdaş gökbilim dinamiğinin ve mekanik fiziğin temellerini atmıştır. Dinamik ve mekanik fiziğin genel yasalarını ortaya koymuştur. Teleskopla yaptığı keşifler yüzünden kilise tarafından yargılanmış ve göz hapsinde tutulmuştur. Fizikte serbest düşme, serbest salınım ve sarkaç yasalarını ivmeyi bulmuştur. Rönesans'ın sonlarına doğru ise gerçek modern düşüncenin öncüsü olan isimler çıkmaya başlamıştır. Bu düşünürlerden biri yeni çağda özerk felsefi düşünüme önemli katkıları olan Francis Bacon'dır. Bacon'a göre bilimsel bilgi, Güçtür ve bilmek doğaya egemen olmaktır. Daha önce kullanılan yöntem anlayışını tümden gelimi eleştirerek bilimsel çalışmalarda ussal yapılı bilimsel yöntem olan tüme varımın kullanılması gerektiğini söyler. Tüme varım yapacak bilim insanı önce zihinsel temizlik yapmalı, önyargılarından, putlardan kurtulmalıdır. Bacon tüme varımla bir doğa olayının özünü, formunu yakalamak amacındadır. Tüme varım için dört basamaklı bir işlem süreci öngörür. Bunlar olgunun içinde bulunduğu şeylerin listesini çıkarmak, olgunun içinde bulunmadığı şeylerin listesini çıkarmak, olgunun içlerinde dereceli olarak bulunan şeylerin listesini çıkarmak ve olgunun içinde bulunmadığı şeylerin dışta bırakılmasıdır. Modern düşüncenin bir diğer öncüsü ise Rene Descartes'tır. Descartes, felsefi kesinliğin peşine düşer ve felsefede kesin ve sağlam bilgiye ulaşabilmek için matematiğe kesinliğini veren yöntem ya da yöntemleri izlemek gerektiğine ikna olur. Matematikte tümden gelin ve sezgi yöntemleri kullanıldığı için felsefede de ussal kesinliği içeren evrensel doğruluğa ulaşmak amacıyla bu yöntemler kullanılmalıdır. Descartes'a göre tümden gelim, kesin olarak bilinen olgulardan yapılan tümüyle zorunlu çıkarımlardır. Kesin olarak bilinen olgulara ulaşmak için de sezgi denilen düşünce biçimi kullanılmalıdır. Sezgi, zihinde hiçbir kuşkuya yer bırakmayan bir açık seçikliğin zihinsel olarak anlaşılmasıdır. Felsefede de matematikte olduğu gibi kendiliğinden açık sezgis sezgisel bilgilere ihtiyaç vardır. Ancak yine de sezgi ve tümden gelim yeterli olmamaktadır. Felsefede her şey kuşkuya açıktır ve kuşkuya yer vermeyen doğruluklar aranmalıdır. Descartes bu doğrulukların aranma yolları içinde dört kural önerir. Öncelikle doğruluğunu gerçekten açık ve seçik olarak bilmediğimiz hiçbir şeyi doğru olarak kabul etmemek. Araştırdığımız sorunların her birini mümkün olduğunca küçük parçalara bölmek. Bunları basitten karmaşa doğru bir sırada incelemek ve sık sık geriye dönüşler yaparak eldeki verilerin sayımını yapmak gerekmektedir. Descartes tüm bilgi alanlarından kuşku duyarken artık hiçbir biçimde kuşkulanamayacağı bir gerçeklikle karşılaştığını fark eder. Bu gerçeklik kuşkulanma eylemidir. Bu düşünme süreci onu çok bilinen şu sözüne ulaştırır. Düşünüyorum o halde varım. Kendi varoluşunun bilgisi açık ve seçik bir bilgidir. Descartes töz konusunda da düşünceler üretmiştir. Tözü var olmak için kendisinden başka hiçbir şeye gereksinim duymayan bir şey olarak tanımlar. Tanrı'yı sonsuz töz, ruh ve bedeni ise sonlu tözler olarak belirler. Ruh tözünün özü düşünmek, madde tözünün özü ise yer kaplamaktır. Maddesel tözün hüküm sürdüğü fizik, doğa, mekanik yasalarla işleyiş gösterir. Doğa basınç ve çarpma yasalarına göre işleyen büyük bir makine gibidir ve bu makinenin devinimleri tümüyle mekaniktir. Bu devinimin esası tözün yer değiştirmesi ya da devinimin yönünün değişmesidir. Tanrı dünyayı yaratırken sabit bir güç ve sabit bir Devinim miktarı vererek yaratmıştır. Bu yaratımdan sonra düzenek mekanik bir şekilde işlemektedir. Bu değişmezlikten belirli yasalar çıkarımlanabilir. Bu bağlamda Descartes 3 devinim yasası belirler. Bir şey başka bir şeyden etki almadığı sürece dinginliğini ya da devinimini sürdürür. Devinen her cisim devinimini düz bir çizgi doğrultusunda sürdürme eğilimindedir. Her cisim Harekete esnasında direnç gücü daha yüksek bir cisimle karşılaşırsa onun hareketinin etkisiyle yönünü değiştirir. Kendi direnci daha güçlüyse o cismi de kendisiyle birlikte hareket ettirir. Descartes bu yapıyı insan bedenine de uygulamaya çalışır. Ona göre evrende maddesel ve tinsel töz bulunmaktadır. Bedenimiz maddesel, ruhumuz Tinsel tözdür. Bu iki uzlaşmaz tözün nasıl uzlaştığı, etkileştiği, maddesel olmayan bir ruh ve maddesel olan bir bedenin arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu sorusuna yanıt olarak karşılıklı etkileşim tezi sunar. Karşılıklı etkileşimciliğe göre zihin ister, beden yapar. Bedenin bir gereksinimi de zihin karşılama yoluna gider. Ancak bu tezi doyurucu bulmamış, Soru yanıtsız kalmıştır ve zihin-beden dualizmi sorusuna kendisinden sonra gelenler tarafından yanıt aranmıştır. Descartes insanın istenç özgürlüğüne sahip olduğunu kabul eder. İnsanın bu özgür istence sahip olduğunu bilmesi cogito ergo sum'dan daha önce gelir. Bu özgürlüğün farkına varılması doğuştan bir idedir. İnsanın özgürce davranma edimi insan için en temel, en önemli, Önemli, düşünsel bir kiptir. Bu özgürlüğün farkına varılması da doğuştan bir idedir. İnsanların istenç özgürlüğünü kullanarak kendi eylemlerinin efendisi olduğunu ve bu yüzden övgüyü ya da yergiyi hak ettiğini belirtir. Modern felsefeye geçişi gerçekleştiren Descartes'in ardından gelen kuşak üzerinde ciddi etkileri olmuştur. Özellikle zihin-beden dualizmi sorununa çözüm bulmak amacıyla Kartezyenler ortaya çıkmıştır. Descartes'i eşdeyişle Kartezyen felsefenin önemli temsilcilerinden olan Görling's, Descartes'in zihin-beden dualizmini mantıksal anlamda çözmeye çalışmıştır. Descartes'in cogitosunu kabul etmiş ve evreni anlayabilmek için kogitodan hareket etmek gerektiğini savunmuştur. Ona göre bilincin içerikleri ikiye ayrılır. Bunlar istemek, düşünmek, yargıda bulunmak gibi bilincin kendisinden devşirdiği edimler ve duyumlardır. Duyumların nedeni bilincimizin dışındadır. Ruhta duyum ve bedende devinim yaratan asıl neden Tanrı'dır. Ona göre insandaki ruh beden etkileşimini Tanrı gerçekleştirir. Diğer bir kartezyen düşünür olan Malebranche Descartes'in Töz anlayışını benimsemiştir. Ruh beden arasında bir etkileşim değil bir paralellik olduğunu söyler. Bedeni devindiren ruh değildir tanrıdır. Malebranche Descartes gibi bizi yanıltan şeyin istencimiz olduğunu söyler. Malebranche'ın felsefesi tanrı kavramını merkeze oturtan bir felsefedir. Ne nesneler birbirinin nedenidir ne de ruh herhangi bir şeyin nedenidir. Evrendeki her şeyin biricik gerçek nedeni Tanrı'dır. Malebranche, kartezyen ilkelerden yola çıkıp idealist ve dinsel nitelikli özgün sonuçlara ulaşmış bir filozoftur. Evrendeki her şeyi Tanrı istencine dayandıran görüşleri teolojik temellere dayandırmış ve dini bir felsefi yaklaşımıyla felsefe tarihindeki yerini almıştır. <gülüyor> Bir diğer düşünür olan Spinoza, Bruno'dan ve Descartes'tan etkilenerek Bruno'nun mistisizmi ile Descartes'ın rasyonalizmi arasında özgün bir sentez yapmıştır. Spinoza bilgi ve yöntem anlayışı bakımından Descartes'tan etkilenmiş, Descartes'ın önerdiği ama uygulamadığı geometrik yöntemi bilgiye götüren yolda en sağlam uslamlama biçimi olarak görmüştür. Öklit geometrisinde kullanılan çıkarım yolunu benimsemiştir. Bir takım tanım ve aksiyonlar verir, daha sonra önermeler ve kanıtlamalara geçer. Ona göre idelerimiz nesnelerin doğasını doğrulukla yansıtabilir. İdelerin düzeni ve bağlantısı nesnelerin düzeni ve bağlantısıyla bir ve aynı şeydir. Spinoza'ya göre töz kendiliğinden var olan, kendi kendisiyle kavranan, kavramı başka bir şeyin kavramına bağlı olmayan bir şeydir. Tanrı evrenin biricik tözüdür ve her şey bu tözden türemiştir. Töz yani tanrı kendisini sonsuz sayıdaki sıfatları aracılığıyla belli eder. Biz insanlar bu sonsuz sayıdaki sıfatlardan sadece ikisini algılayıp bilebiliriz. Bunlar da madde ve ruhtur. Sıfat Sözün özünü kuran düşüncenin kavradığı şeydir. Bu iki sıfat arasında paralellik vardır. Bu sıfatlarda yer alan her bir olay nesne, cisim ise modus olarak adlandırılmaktadır. Ruh sıfatının sonsuz modusu düşünme, madde sıfatının sonsuz modusu ise Uzamdır. Bu sonsuz moduslar üzerinde kendi türünden çeşitli sonlu moduslar oluşur. Düşünceler, ideler sonsuz düşünce modusu üzerinde oluşur. Nesneler ve fiziksel olaylarsa uzam sonsuz modusu üzerinde öncelikle yine maddenin sonsuz moduslarından olan devinim ve sükunet bağlamında oluşurlar. Spinoza'ya göre Tanrı biricik, töz, ruh ve madde onun sıfatları, düşünme ruh sıfatının bir modusu, uzam ise madde sıfatının bir modusudur. Spinoza modusu tözün bir belirlenimi ya da başka bir şeyde var olabilen ve bu başka şeyle kavranabilen diye tanımlar. Burada bir şeyin nedeni bir başka şeydir, onunki başka bir şeydir ve bu durum Tanrı'ya ulaşacak denli sürüp gider. Aslında tüm şeylerin bağlantısı Tanrı'dır, her şey Tanrı'dadır, Tanrı her şeydedir. Spinoza gerçeklik derecelerine karşılık gelen bilgi derecelenmeleri kuramı ortaya koymuştur. Bu gerçeklik dereceleri evren sisteminin betimlenmesinde gördüğümüz gibi evrenin biricik bir tözü olarak her şeyin kendisinden türediği bir tanrı gerçeği, tanrının özünü oluşturan sonsuz olan madde ve ruh sıfatları ve bunların özünü dile getiren sonsuz moduslar ve nihayet sonlu moduslar çokluğudur. Bu Üç gerçeklik derecesine karşılık gelen üç bilgi derecesi vardır. Bunlar en altta duyu deyimleriyle elde edilen duyusal bilgi, ikinci aşamada aklın oluşturduğu ortak kavramlara dayanan bilimsel bilgi, en üstte ise Tanrı'nın sezgi yoluyla elde edilen Tanrı bilgisidir. Spinoza'nın etik görüşlerine baktığımızdaysa naturalistik bir etik anlayışı ortaya koymuş olduğunu görüyoruz. Tüm insanlar doğanın bir parçası olarak yaşamda kalmaya ya da varlıklarını sürdürmeye çaba gösterirler. Spinoza bu çaba göstermeye konatus adını vermektedir. Konatus zihin ve bedene göndermede bulunduğu zaman apöti adını almakta. Bu apöti bilinçli hale geldiğinde arzu denen durumda olmaktadır kendini koruma ve yetkinleştirme bakımından daha yüksek derecede bilinçli hale geldiğimizde haz bu yetkinleşmede bir düşüş olduğunda acı yaşarız. Spinoza iyi ve kötüyü de haz ve Acı kavramlarıyla ilişkili olarak tanımlar. Tözsel olarak iyi ve kötü yoktur. Hoşlandığımız ve istediğimiz şeylere iyi, hoşlanmadıklarımıza kötü deriz. Spinoza'ya göre olayların belirlenmişliğini değiştiremeyiz. Ancak kendi tutum ve davranışlarımızı, tavırlarımızı kontrol edebiliriz. Bunu da ancak Tanrı bilgisi aracılığıyla sağlayabiliriz. Bilgiyi bizi mutluluğa ulaştırabilen tek şeydir. Çünkü bilgi aracılığıyla tutkularımızın kölesi olmaktan kurtuluruz. Kıta rasyonalistleri bağlamında inceleyeceğimiz son düşünür ise Leibniz'dir. Descartes ve Spinoza gibi Leibniz'e göre de güvenilir bilgiye götüren biricik yöntem Matematik yapıda olmalıdır çünkü matematikteki bilgiler tüm kurucu öğelerinin birbirine uygun olduğu mutlak doğruluk değeri taşıyan bilgilerdir. Matematikte her şey kesin, net ve açıktır. Leibniz tümden gelimce formel ve matematiksel bir mantık oluşturur. Ona göre her önerme bir özne yüklem yapısı gösterir. Önermenin özne yüklem biçimi Özseldir. Ancak tüm önermeler doğruluk koşulları bakımından aynı yapıda değildir. Leibniz bu bağlamda us doğruluklarından ve olgu doğruluklarından söz eder. Us doğrulukları zorunlu doğruluklardır. Bunlar öncesiz ve sonrasız doğrudurlar. Doğuştan insan zihninde bir yatkınlık olarak bulunurlar ve belirli bir olgunluk düzeyine gelindiğinde ussal birey bunların bilincine varır. Olgu doğrulukları ise olgu dünyasında deneyime dayalı olarak keşfedilen doğruluklardır. Olgu doğrulukları evrensel olarak doğrudur ancak matematik önermelerdeki gibi zorunlu değil sadece olumsaldır. Böyle olmuştur ancak başka türlü de olabilirdi düşüncesi üzerinde temellenir. Leibniz'in önerme irdelemeleri toz kavramına ilişkin düşüncelerinde de etkili olmuştur. Önerme kavramındaki mantıksal ilişki yani özne ve yüklem arasındaki ilişki toz kavramını belirlemede en önemli etkendir. Leibniz'e göre duyulur nesne ya da cisimler bölünebilirdir. Yani cisimler bir takım bileşikler durumundadır. Bu durumda cisimlerin bölünemeyen, parçasız, yalın tozlardan oluştukları açıktır. Böylece bileşik tozlar olduğu gibi yalın tozlar da vardır. Bileşik tozlar bunların bir birleşimidir. Leibniz duyulur şeyleri oluşturan bu yalın tozlara monatlar der. Monad Yunanca'da Teklik anlamına gelir. Bunlar doğanın gerçek atomları ve şeylerin kurucu öğeleridir. Monatlar maddesel değildir. Ruh türünden yalın tözlerdir. Maddesel tözlerin kurucu monatları bile özünde tinseldir. Her monatta bir etkinlik ilkesi ya da bir ilkel güç vardır. Bu güç monatlara yaratılıştan verilmiştir ve onları itsel olarak devinimli kılar. En yüksek sonsuz monat dır. Ruhun bedenle ilişkisi ise başat bir monadın bir monatlar toplamı ile ilişkisinden başka bir şey değildir. Monad insan ruhu, monatlar toplamı ise insan bedenidir. Ancak her ikisi de özünde tinsel yapıldırlar. İnsan ruhu yalın tek bir monaddır. İnsan bedeni ise tinsel yapılı monadların bir bileşiğidir. Ruh Bedeni egemendir ve onu yönetir. Ruh ve beden arasında gerçek anlamda bir etkileşim olmasa da önceden kurulmuş uyuma göre bedeni oluşturan alt monatlardaki değişimler daha yüksek bir monat olan ruhtaki değişimler göz önünde tutularak ya da onlar adına yer alırlar. Bir insanın ruhu ve bedeni birbiriyle uyumlu olarak değişim göstermektedir. Leibniz'in tüm metafizik sistemi önceden kurulmuş uyum ilkesi üzerinde temellenir. Leibniz'e göre tüm evren Uyum içinde ve yetkin olarak işleyen bir sistemdir. Tanrı bu evreni sonsuz sayıdaki evren olanakları içinden en uygun olanı seçerek yaratmıştır. Tanrı başlangıçta bunlar arasındaki uyumu oluşturmuştur. Her şey önceden kurulmuş, bu uyumluluk gereği kendisine düşen devinimi gerçekleştirir. Bu şekilde tözler arasındaki uyumlu işleyiş bozulmaz. Thomas Hobbes, deneciliğin yolunu açan önemli bir düşünürdür. 1651'de yazdığı Leviathan siyaset felsefesinin temel yapıtlarından biri olmuştur. Hobbes, bilim ve felsefenin insanı dogmatizmden kurtarıp yeni düşünceler edindireceğini ve teoloji karşısında bir duruş kazandıracağını savunmuştur. Ona göre teoloji bilimsel değildir ve ruh da tinsel yapıda değildir. Bunlara karşılık bilimi, ahlaksal ve siyasi felsefeyi savunur. Felsefenin konusu oluşumunu tasarlayabileceğimiz birleşme ve çözülme özelliği taşıyan her türlü cisimsel şeydir. Felsefe yalnızca cisimlerle ve onların Özellikleriyle ilgilenir. Felsefe nedensellikle ve her türlü cisimsel şeyle ilgilenir. Hobbes'a göre iki tür cisim vardır. Doğa tarafından yapılan doğal cisim ve insanların istenç ve ile oluşan devlet. Buna göre Hobbes felsefeyi dört başlığa ayırmıştır. Doğal felsefe, yurttaş felsefesi, yurttaş felsefesi de psikoloji ve siyaset olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal felsefe, doğal cisimleri, yurttaşlık felsefesi de devleti ele alır. Ona göre geometri, fizik ve ahlak da felsefenin alanı içinde yer alır. Felsefe en genel bilimdir. Hobbes yöntem açısından ussalcılığı yani başlangıç ilkelerinden hareketle çıkarımlarda bulunma anlayışını benimsemiştir. Ona göre tümden gelimsel hipotetik yöntem felsefedeki uslamlamaların ana eksenini oluşturur. Felsefi yöntem bir ölçüde tüme varımlı bir ölçüde tümden gelimlidir. Hobbes bilginin temeli bakımından empiristtir. Bilgiyi olgu bilgisi ve sonuç bilgisi olmak üzere ikiye ayırır. Olgu bilgisi bir şeyin yapıldığını görmek ya da anımsamaktır. Sonuç bilgisi ise koşullu ya da varsayımlı bilgidir. Hobbes'a göre felsefe genel anlamda cisimlerin nedenleri ve nitelikleriyle ilgilidir. Fiziksel cisimler, insan cismi ve politik cisim yani devlet olmak üzere üç tür cisim vardır. Üçünü de ilgilendiren tek temel ilke devinimdir. Tümü de Devinim içindedirler. Devinim bir yerin süreli olarak terk edilişi, başka bir yerin kazanılışıdır. Hopps'a göre hayvan ve insana özgü iki tür devinim vardır. Bunlar canlılık devinimi ve istençli devinimdir. Canlılık devinimleri beslenme, nefes alma gibi doğumla başlayıp yaşam boyu devam eden devinimlerken istençli devinimler konuşmak, yürümek gibi devinimlerdir ve ikisinin de kaynağı zihindir. Hobbes'un psikoloji ve ahlak görüşleri atomsal bireyciliğe dayanır. İnsan toplu halde yaşasa da neyin iyi, neyin kötü olduğunu kendi istenciyle belirler. Buna atomsal bireycilik denir. Bu bireyciliğin doğurduğu sorunlardan kaçınmak için Hobbes insan yaşamını bireycilikten, devlet yaşamına doğru evrimleştirmiştir. İnsanın toplumdaki doğal durumu herkesin herkese karşı savaşıdır. Kendini savunma hakkı önemli bir haktır ve kişiler kendilerini diğer insanlardan savunmak için doğal yasanın buyruklarını izleyerek hak ve özgürlüklerinin bir kısmından vazgeçer ve bir toplumsal sözleşme yaparlar. Bu şekilde devlet diye adlandırılan yapay bir kişi bir leviyatan yani dev yaratırlar. Toplum sözleşmesi bireyler arasında gerçekleşen bir uzlaşmadır. Bireyler bu uzlaşmayla haklarının bir bölümünü kendilerini yönetmesi için bir yöneticiye devrettikleri hususunda sözleşirler. Hobbes'un düşüncelerinden kısaca bahsettik. Dilerseniz şimdi biraz lockdown bahsedelim. Locke, Amprism'in kurucusu ve siyasi düşünceleri nedeniyle aydınlanmanın öncüsüdür. Locke'a göre bilgi duyu deneyimiyle başlamaktadır. Akıl doğuştan idelerle donatılmış değildir. Temel mantık kuralları, ahlak yargıları ve tanrı gibi idelerin zihinde doğuştan bulunduklarına ilişkin hiçbir işaret ya da kanıt yoktur. Locke, İnsan zihnini tabula rasa, üzerine hiçbir şey yazılmamış beyaz bir kağıt olarak kabul eder. Bu kağıt deneyim yoluyla dolmaya başlar. Bütün ideler duyumdan ya da düşünümden gelir. Duyularımız önce duyulur, tikel nesnelere yönelir ve bu nesnelerin etkisi sonucu zihne bunların açık seçik algıları iletilmiş olur. Lok'a göre 7 tür ide vardır. Basit ideler, bilgimizin ilk ve yalın materyalini oluştururlar. Karmaşık ideler, zihin tarafından basit idelerden oluşturulur ve bu etkinlik ideleri birleştirmek, birbiriyle kaynaştırmadan yan yana getirmek ve soyutlamak olmak üzere üç türlüdür. Zihnin basit ideler üzerine yaptığı işlemler farklı ide grupları oluşturur. Locke bunları kipler, cisimsel tözler ve bağıntılar olarak gruplar. Cisim ve töz ideleri, birleştirici edim gücü, yalın ideler birbiriyle kaynaşarak bir cisim idesi ortaya koyarlar. Töz idesi ise var olduklarını gördüğümüz ve kendilerini taşıyan bir şey olmadan var olamayacaklarına inandığımız nitelikleri taşıyan, varsayılan bilinemez bir şeydir. Moduslar nasıl birleştirilirse birleştirilsinler, kendi başlarına var olmaları olası olmayan, cisimlere bağımlı olan veya onların etkileri olarak düşünülen idelerdir. Düşünümün kipleri ise düşünmede çeşitli değişimlerin meydana gelmesiyle oluşur. Duyum ve düşünümün birlikte elde edildiği ideler, başlıcaları haz ve acıdır. Bağıntı ideleri varlıklar arasında İlişki oluşturan idelerdir. Lok'a göre bilgi ideler arasındaki ilişkilerden doğar. İki ide arasındaki uyuşma ya da uyuşamamanın algılanmasıyla bilgi ortaya çıkar. Bu bağlamda özleştik ya da başkalık, bağımtı, birlikte varoluş ve gerçek varoluş olmak üzere dört başlık söz konusudur. Lock bilgilerimizi apaçıklık derecesi bakımından derecelendirir ve sezgisel, tanıtlamalı ve duyusal bilgi olmak üzere 3 bilgi bi derecelendirmesi belirler. Bunlar sezgisel bilgi, tanıtlamalı bilgi ve duyusal bilgidir. Lock'un ahlak ve siyaset konusundaki görüşlerine gelecek olursak, Locke'a göre ahlaksal iyi ve kötü, istençli eylemlerimizin etik yasalarla uyuşup, Uyuşmamasından başka bir şey değildir. Locke, kutsal yasa, yurttaşlık yasası ve ahlak yasası şeklinde üç yasa olduğunu ileri sürer. Kutsal yasa, tanrısal yasadır. Yurttaşlık yaşası, insanlar yasası, insanların neyin suç olduğunu saptamak için koyduğu yasadır. Ahlak yasası ise düşünce ve saygınlık yasasıdır. Loka göre doğa durumu özgürlük durumudur ve özgürlüğü yöneten yasa aklın yasasıdır. Aklın yasası insanın yeryüzünde eşit ve bağımsız olduğunu, kimsenin bir başkasının yaşamına, sağlığına, özgürlük ve kazanımlarına zarar vermemesi gerektiğini öğretir. İnsanlar doğa durumunda aile ve topluluklar halinde yaşarlar. Birbirlerinden bağımsız olsalar da yaşamda hak ve özgürlüklerini korumaları kolay değildir. Çünkü ortak ahlaksal yasaya boyun eğme yükümlülükleri olsa da bundan herkesin bu yasaya boyun eğdiği sonucu çıkarılamaz. Öyleyse hak ve özgürlüklerin etkili bir biçimde korunabilmesi için örgütlü bir toplum oluşturmak gerekir. Bu da bir toplum sözleşmesinden geçer yani doğal yasayı tanımlayacak ve çekişmeleri bir karara bağlayacak yazılı bir yasanın olması şarttır. Locke'a göre insanlar doğal haklarını ve etkilerini çoğunluğa devrederek sözleşme yapmalıdır. Burada birey çoğunluğun istencine boyun eğer, çoğunluğun temsil hakkı vardır, yönetim çoğunluğun istencine göre şekillenir, yasaları uygulama, yürütme, anlaşmazlıkları giderme ise yargı erkinlerindedir. Hobbes'ta en yüksek egemen güç mutlak monarkın istenciyken Locke'da en yüksek egemen güç yasanın gücüdür. Bu programımızda deneyciliğin izleyicileri Berkeley ve Hume konusuna değineceğiz. Berkeley ve Hume'un görüşlerini değerlendirecek, Condillac ve Thomas Reid gibi başlıca empiristlerin düşüncelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle dilerseniz George Berkeley'in düşüncelerinden başlayalım. Deneyici bir düşünür olan Berkeley, duyum ve düşünüm arasında ayrımı reddeder. Bunların birbirini bütünleyen edimler olduğunu savunur. Zihninin düşünme etkisi duyuların sağladığı verileri işlemektedir. Böylece zihnimizde ideler, düşünceler, kavramlar oluşur. Tüm bilgilerimiz olgusal olarak görmeye ve öteki duysal deneyimlere bağlıdır. Berkeley'i duyulur, dünyadan başka bir gerçeklik olup olmadığını göstermek ister. Bilim alanında sıkça kullanılan ağırlık, çekim gibi sözcüklerin gerçek fiziksel varlıklara işaret ettiğine inanıldığını, oysa bu terimlerin anlattığı şeylerle asla karşılaşmamakta olduğumuzu belirtir. Sadece duyulanan nitelikler gerçekten vardır ve töz kavramı gözlemlenen niteliklerden yapılan yanıltıcı bir çıkarımdır. Berkeley var olmak algılanmış olmaktır. Genel tezini açıklarken duyulur şeyleri ve zihnin dışındaki varoluşu yatsımadığını dile getirir. Bu da özellikle kendi zihni değil tüm öteki zihinlerdir. Bütün insan zihinleri zaman zaman durarak ilgisini nesnelerden başka tarafa, tarafa çektiği için her zaman algılamak için hazır olan bir dışsal zihin vardır. Bu zihin tüm şeyleri bilir ve kavrar ve onları bizim görüşümüze kendisinin takdir ettiği kurallara göre o tarzda gösterir ki bu durum bizim tarafımızdan doğa yasaları terimiyle ifade edilir. Şeylerin varoluşu bundan dolayı Tanrı'nın varoluşuna bağımlıdır ve Tanrı doğadaki şeylerin düzenliliğinin nedenidir. <gülüyor> David Hume ise İngiliz empirizmini en uç noktalara dağıtık taşımış gerek bir önceki programımızın konusu olan Locke'da gerekse Berkeley'de gördüğümüz ve can çekişmekte olduğuna inandığı bazı metafizik kavramları sistemden tümüyle Dışlamayı başarmıştır. Başlangıçta bilimsel yöntemi evrenin tüm problemlerini çözmek için yeterli görmüştür. Ancak daha sonra insan düşüncesinin mekanizmini betimlemek için bilimsel yöntemi kullanma düşüncesini doğrulama olanağının bulunamayacağını keşfetmiş, akla gösterdiği güveni terk edip sağduyu yöntemine bel bağlamıştır. Hume'a göre tüm zihin içeriğimiz bize duyularımız ve deneyimlerimiz aracılığıyla verilmektedir. Zihnimizde bulunanların tümü genel terim olarak algılardır. Zihindeki bu algılar iki form içinde bulunur. Bunlar izlenimler ve idelerdir. Hume'ın ideden kastı düşünce, kavram imge gibi zihinsel içeriklerdir. Zihnin içeriğini bu izlenimler ve ideler oluşturur. Düşüncenin orijinal ham maddesi bir izlenimdir ve bir ile bir izlenimin salt bir kopyasıdır. Hume'a göre idelerin çağrışımı zihnimizin işleyişini büyük ölçüde yöneten bir çağrışım mekanizmasına bağlıdır. İdeler arasında bir birleştirici ilke, bir idenin doğallıkla bir başkasını getirmesini sağlayan bir çağrıştırma özelliği vardır. Hume bunu genellikle üstün gelen nazik bir kuvvet olarak betimler ve bunu insan doğasında verili bir şey olarak kabul eder. Çağrışım mekanizması genel olarak üç biçimde çalışır. Benzerlik, zamanda ve uzayda bitişiklik ve neden-etki bağı. Hume nedensellik ilkesine kuşkuyla yaklaşır. Nedensellik ilkesi tüm bilgilerimizin geçerliliğinin kendisine dayandırıldığı temel bir ilkedir. Hume'a göre biz nesneleri bireysel olarak düşündüğümüz zaman onları birbirinden bağımsız olarak düşünürüz. Biri ötekini ima etmez. Hume benlik, toz ve tanrı konusunda da kuşkucudur. Herhangi bir ben kavramına sahip olduğumuzu kabul etmez. Sürekli bir ben özdeşli, özdeşliği de kabul etmez. İnsan deyince geriye kalan şey ona göre farklı algıların bir toplamından ya da paketinden başka bir şey değildir. Hüm'u zaman boyunca özdeşliğini koruyan sürekli bir benin varoluşunu yatsımaya götüren şey tözün herhangi bir formunun varoluşunu da yatsımış bulunmasıdır. Herhangi bir form içinde bulunan bir tözün varoluşunu yatsır. Bir başka deyişle maddesel tözü de tinsel tözü de kabul etmez. Yani tözü tamamen reddeder. Hume, Tanrı bakımından da kuşkucudur. Tanrı'nın varlığı inanca konu olmaktan öte kanıtlanamaz. Hume'un politik ve ekonomik konular hakkındaki görüşlerine kısaca değinecek olursak, Hume, politik problemlerin çözümünde yarar ilkesini öngörür. Öncelikle toplumsal sözleşme görüşünü eleştirir, toplumsal sözleşmenin tarihsel bir olgu olduğunu gösteren hiçbir kanıtın bulunmadığını dile getirir. Hiçbir durumda İnsan mutluluğu feda edilmemelidir. Araçlar amaçlara baskın olmamalıdır. Halkın mutluluğu en yüksek yasadır. İlkesi doğru ilkedir ve bu hiç kuşkusuz bazen isyana başvurmayı da haklı gösterebilir. Dünyadaki her şey emekle satın alınır ve sadece tutkularımız emek harcamanın nedenleridir. <gülüyor> Diğer başlayacağı emprisler ise Etienne Bonne de Condilla ve Thomas Reid'dir. Condilla'ya göre bilgimiz tüm ide ve kavramlarımızın tek kaynağıdır ve bu kaynak duyumlardır. Doğal düzende tüm, bilginin duyumlar, tüm bilgi duyumlardan doğar. İnsanın tüm zihinsel işlemleri dönüşmüş duyumlar olarak açıklanabilir. Thomas Reid ise algının obje ile ilişkili olarak zaten yargıyı içerdiğini belirtir. Zihnin ilk işlemi ayırt etmektir. Zihin ayrımsanan ideleri karşılaştırarak aralarındaki uyuşma ya da uyuşmamayı algılar ve bu şekilde bir yargı verilmiş olur. Reid'e göre kökensel ve doğal yargılar vardır ve bu yargılar doğanın insan anlığına vermiş olduğu donanımın parçasıdırlar. Bunların tümü insanlığın sağduyusu denen şeyi oluştururlar. Bu sağduyu ilkeleri kendiliğinden açık ilkelerdir. Bu nedenle tanıtılanmalarına da gerek yoktur. Bu bağlamda Reed felsefesinde sağduyu üzerinde yoğun olarak durmaktadır. <gülüyor> Bu programımızda modern felsefe bir dersimizin Fransız aydınlanma filozofları konusuna değineceğiz. Aydınlanma çağının genel özelliklerini ve öncü aydınlanma düşünürlerini görecek, ansiklopedizmi tartışacak ve Jean-Jacques Rousseau'nun görüşlerine değineceğiz. Öncelikle dilerseniz kısaca aydınlanma çağının ne olduğundan başlayalım. 18. yüzyıl aydınlanma çağı olarak adlandırılır ve dönemin felsefesine de aydınlanma felsefesi denir. Aydınlanma düşüncesi din ve geleneksel düşüncelerin baskısından kurtulma, aklı kullanma ve sorun çözüm kararlılığını anlatmaktadır. Hristiyan kilisesinin baskıcı ve tutucu uygulamalarına akıl ve bilimle karşı çıkılan bir çağdır. Bu karşı çıkışın ana yurdu da Fransa olmuştur. Adınlanmanın öncüleri, aktivist yanları da ağır basan filozoflar grubudur. Bu filozoflar grubu kuramsal felsefelerini genelde düşüncelerini daha önceki derslerimizde gördüğümüz Locke'un deneyimciliği üzerine kurmuşlardır. Onlara göre aklın kullanımı fenomenlerin kendilerine gitmek, gözlem yoluyla bunların yasalarını ve nedenlerini öğrenmektir. Bilim alanında sağlanan gelişmelerin ahlak, fizik, psikoloji gibi toplumun bütün alanlarına yayılacağına dair güçlü inanışa sahiptirler. Dinin engellenmesinden kurtulan özgür akıl her alanda insan onuruna yakışır ilerlemeleri sağlayacak biricik araçtır. Aydınlanma döneminin önemli düşünürleri Montesquieu, Voltaire, Helvétius, Diderot ve Dölenber gibi düşünürler ve kısmen aydınlanmaya karşı, kısmen aydınlanmadan yana olan Rusodur. <gülüyor> Bu önce düşünürlerin düşüncelerini incelemeye Voltaire'den başlayalım. Kiliseyi bilginin, aklın, aydınlanmanın önünde engel olarak gören Voltaire, Kilise ve devlet kurumuna karşı savaşmıştır. Voltaire maddi olmayan bir töselsel varlık olarak ruh kavramını gereksiz bir varsayım olarak görür. Tinsel ruh gibi terimlerin yalnızca bilgisizliğimizi örten sözcükler olduğunu ileri sürmüştür. Başlangıçta istenç özgürlüğümüzü kabul etmiş görünür, ancak daha sonra istencimizin değil eylemlerimizin özgürlüğü. ...özgür olduğunu savunur. Politik açıdan Voltaire tek bir Erk'in olması gerektiğini savunur. Bu Erk filozofların etkileriyle aydınlanmış iyiliksever bir Erk olmalıdır. Despotik ya da baskıcı otokrasiden nefret eder. Özgürlük ve hoşgörü için kilisenin gücü kırılmalı. Hristiyan dogma ve inançlar felsefi aydınlanma tarafından yok edilmelidir. Demokrasiye güven duymamak da aydınlanmış erkin yönetimini benimsemektedir. Fransız aydınlanmasının önde gelen temsilcilerinden bir diğeri de Montesquieu'dür. Montesquieu'ye göre toplumsal olguları yöneten bazı evrensel ilke ve yasalar vardır ve tekil durumlar genelde bu ilke ve yasalara uygundur. Değişik toplumlardaki değişik pozitif hukuk sistemleri yörenin iklimi, ekonomisi, insanların yaşam biçimleri gibi koşullar tarafından belirlenmektedir. Bu koşulların bütünlüğü yasaların ruhunu oluşturmaktadır. Montesquieu ilk olarak yasaların hükümetle ilişkilerinden söz eder. Ona göre cumhuriyetçi, monarşik ve despotik olmak üzere üç yönetim biçimi vardır. Bir cumhuriyet yönetimi, halkın istencinin yönetim erkini elinde tuttuğu demokratik nitelikte de olabilir. Cumhuriyet yönetimi, halkın sadece bir bölümünün yönetim erkine sahip olduğu aristokrasi biçiminde de olabilir. Monarşi yönetim biçiminde ise prens, devleti belli temel yasalarla uyum içinde yönetir. Despotik bir devlette ise böyle temel yasalar yoktur. Bu şekilde yönetilen ülkelerde din hükümleri yasaların yerini almış, gelenek, görenekler belirleyici konumda olmuşlardır. Cumhuriyeti hükümetin etik ilkesi yurttaşlık erdemidir. Monarşik hükümetinki onur, despotizminki ise korkudur. Montesquieu'ya göre bu hükümet biçimleri ve bunların ilkeleri verildiğinde belli yasal sistem tarzları yürürlükte olacaktır. Montesquieu'ya göre politik özgürlük güçlerin ayrılığı ilkesini gerektirir. Buna göre yasama, yürütme ve yargı güçleri kesinlikle birbirlerinden ayrılmalıdır. Onun bu güçleri dengeleme konusundaki görüşleri yine de hem Amerika'da hem de Fransa'da önemli bir etki yaratmıştır. <Gülüyor> Claude Adrian Helvétius ise insan zihninin tüm yetilerini duyum ve duyu algısına indirger. İnsanların duyu düzeyine aşan bağımsız bir yetileri yoktur. Herhangi bir yargıda bulunmak, bireysel düşünceler arasındaki benzerlikleri ya da farklılıkları algılamaktan ibarettir. Yargıda bulunmak salt bir algılamaktır. Ona göre insanın fiziksel ve zihinsel tüm edimleri doğa yasaları tarafından yönetilmektedir. Bu çerçevede ahlaksal eylemlerimiz de doğal yasaların zorunlu bir ürünü olarak gerçekleşir. Helvestius etik alanda da indirgemeci bir yol tutarak tüm ahlaksal eylemlerimizi kişinin ben sevgisine indirger. Helvestius'a göre ahlakın en temel ilkesi kamu iyiliği en yüksek yasadır. Biçiminde dile getirilebilir. Gelelim ansiklopedistlere. Diderot ve Dolenberg editörlüğünde 1751 ve 1780 tarihleri arasında 35 cilt olarak yayınlanan ansiklopedi yeni felsefi ve bilimsel düşünceleri Avrupa'ya yayma amacını gütmüştür. Diderot düşünceleri bakımından dinamik bir görüntü sergilemektedir. Ona göre tarihsel dinler belli bir tarihte ortaya çıkıp belli bir zamanda yok olacaklar. Oysa bunların tümünün temeli olan doğal din her zaman varlığını sürdürecektir. O her zaman var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Dietero metafizik açısından maddeci etik görüşleri bakımından idealist bir çizgidedir. Doğal ahlakın değişmez yasalar olduğunu ileri sürmüştür. Doğal doğal ahlak yasalarına inanmakla birlikte onların temelini aklın a priori buyruklarında değil insan doğasında yani insanın duygu, tutku ve isteklerinin organik düzenlenişinde bulmuştur. <gülüyor> Jean-Laurent Dölembert ise ansiklopedinin ön sözünü yazmış ve bu yapıtta matematiksel nitelikli makalelerin büyük bölümünü kaleme almıştır. Dölembert'in metafizik konularla ilgisi yoktur. Ona göre metafiziksel anlamda şeylerin özüyle ilgilenmek bize hiçbir şey sağlamaz. Metafizik kuramlar insanları çatışmalara ve sonunda kuşkuculuğa götürür. Metafizik anlamda şeylerin nedenlerini bilemeyiz. Bilimsel felsefenin görevi fenomenleri metafizik anlamda değil, sistematik anlamda betimlemek ve ilişkilendirmektir. Bu görüşleriyle Dölenber pozitivizmin öncülerinden biridir. Jean-Jacques Rousseau ise toplum üzerine düşünceler üretmiştir. Rousseau'ya göre istikrarlı bir toplum çoğunluğun kendi düşünce ve davranışları için kural olarak kabul ettikleri bir fikirler ya da değerler dizisi üstünde yükselir. Rousseau'ya göre hayvan ve insan arasındaki türsel ayrımı oluşturan şey akıldan çok özgürlüktür. İnsan bu özgürlük bilinciyle ruhunun tinselliğini de sergilemiş olur. Russo insanın özündeki iyiliğe dikkat çeker, doğal durumu bir tür özgürlük ve iyilik durumu olarak tanımlar. İlkel doğa durumundaki insan iyidir. Dinsel sisteme bir karşı çıkış olarak da insanın doğal olarak iyi olduğunu ve insan doğasında hiçbir ilk günahın ya da sapkınlığın bulunmadığını vurgulamıştır. Doğa durumundan örgütlü duruma geçiş toprağa yerleşmeyle başlamıştır. Ona göre bir parça toprağı çitle çevirdikten sonra burası benimdir diyen ve kendisine kolayca inanan bireyleri bulan ilk insan uygar toplumun gerçek kurucusu olmuştur. Bu gelişmenin sonucunda mülkiyet ortaya çıkmış, eşitlik yok olmuş, ormanlar tarlalara dönüşmüş, tahıl üretimine koştu olarak kölelik ve sefalet ortaya çıkmıştır. Ayrıca adalet ve adaletsizlik arasındaki ahlaksal ayrımlar belirginleşmiştir. Artık insanlar doğa durumunda olduklarından daha iyi değildirler. Özel mülkiyet kurumunun yerleşmesine ve gelişmesine eşlik eden güvensizlik ve daha başka kötülükler artınca insanlar güvenliklerini ve özgürlüklerini garanti altına alabilmek için birbirleriyle sözleşme yapma yoluna gitmişler. Böylece hükümet ve hukuk sistemi ortak uzlaşı tarafından kurulmuştur. Ama Rusya'ya göre politik toplumun kuruluşta gerçek bir çözüm olmamış, tersine politik toplum düzeni yoksullara yeni zincirler vururken zenginlerin gücüne yeni güçler katmıştır. Geri alınamayacak bir şekilde özgürlük yok olmuş, sonsuza dek sürecek mülkiyet ve eşitsizlik yasası yerleşmiştir. Peki doğa durumuna dönmek için ne yapılabilir? Doğan durumuna artık geri dönülemez ancak toplumun yeniden biçimlendirilmesi daha olumlu bir politik toplum öğretisi için düşünmek gereklidir. Sezgi ve iç duygu yücelten Russo, Ussalcılığa da karşıt bir tepki dile getirir. Bu tepki aydınlanma karşıtı gibi görülebilecekse de önemli bir eseri olan toplum sözleşmesinde temel hak ve özgürlüklere yer vermesi aydınlanma siyaset felsefesinin taşıyıcı ruhu olmuştur. İnsanlık uygar yaşama geçerken kaybettiği özgürlüğü ve etik değerlerini yeniden kazanabileceği bir yönetim biçimi bulmalıdır. Bu biçim demokratik yönetim biçimidir ve sözleşme bu yönetim biçiminde önemlidir. Devlet yurttaşların özgürlük ve eşitlik için doğuştan vazgeçilmez hakları ve kendi yazgılarını belirleme güçleri yoluyla katıldıkları bir toplumsal sözleşme üzerine dayalı politik bir örgüttür. Tüm yasalar genel istencin ifadesi olarak gerçekleşmelidir. Genel istenç insanların ortak çıkarını ya da yararını temsil etmektedir. Bireylerin özgür olma hakkında sadece toplumun ahlak istenciyle sınırlanabilir. Genel istenç yasalarda temsil bulunca insanların bu yasalara uyması aynı zamanda özgür olmaları demektir. Kişinin istenci toplum çıkarlarıyla uyumlu olduğu sürece birey gerçek özgürlüğü de yakalamış olur. Rousseau'nun genel istenç kuramı demokrasi düşüncesinin temelidir. Egemenlik daima halkındır, hiçbir yerde ve koşulda halk, Egemenlik hakkını hiçbir kişiye ya da gruba devredemez. Evet arkadaşlar, böylelikle modern felsefe bir dersimizin de sonuna geldik. Diğer derslerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.